Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben deniz Ömer Madra. Ben Yüce Asunma. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Gülşah Babacan, Gülsen Babacan affedersiniz ve Özlem Seza Yıldız'a çok teşekkür ederiz. Gülsen Babacan ve Özben Seza Yıldız'a. Evet, bugünkü konumuz çok yoğun. Aslında savaştan dolayı da açık gazetede fazla yer veremiyoruz su iklim meselelerine. Halbuki onlar da yani gölgelenmemesi gereken çok önemli açıklamalar var. Bugün belki bir dünya turu gibi bir şey yapmakta imkanı bulunabilir. Yani Antarktika'dan şeye kadar Dolmabahçe'ye kadar uzanan bir güney kutbundan Beşiktaş'a Dolmabahçe'ye uzanan bir tur yapabiliriz. Yani TÜBİTAK'ın TÜBİTAK MAM diye adlandırılan kutup araştırmaları enstitüsü koordinasyonuyla gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlanmış ve 20 bilim insanı Türkiye'ye dönerek çalışmalarına dair açıklamalar yapmışlar. Yeşil Gazete'de var ayrıntısı. Ve heyetin bilimden sorumlu lider yardımcısı Hasan Hakan Yavaşoğlu üniversitede Geçici Türk bilim üssünün bulunduğu Horse Shoe Adası yani ayaka çekici diye adlandırılan adanın kuzeydoğusu, güneybatısı ve kuzeybatısında canlı bilim, canlılar bilimi için zooplanktonlar, likenler, su, sediment, bentik göl, kara ve denizden örnekler alındığını deniz suyu filtrasyonu, DNA izolasyonu amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığını ve farklı ana kaya örnekleri de alındığını yer bilimleri kapsamında söyledikten sonra Antarktika'dın deniz buzlu, buzlarını kaybetmekte olduğunu da net olarak söylüyor ve denize kavuşan her damlanın aslında iklimi değiştirmekte olduğu yolunda önemli bir bilinen ama pek dikkate alınmayan bir meseleyi vurgulamış tekrar. Yani uydularla takip edilen buzulların kalınlığının anlaşılabilmesi için saha çalışması önemli. Yani dünya üzerindeki bu güney yarım kürede buzulların dünya üzerindeki bütün buzulların %90'ı ve tatlı su kaynaklarının da insan ve bütün canlılar için hayati önem taşıyan belki deniz dışındaki canlıların hayati önem taşıyan tatlı suyun %70'i de bu buzlarda saklandığını hatırlatıp buradan denize kavuşan her damla su deniz seviyesini arttırıyor, yükseltiyor aynı zamanda da iklimi değiştiriyor demiş ve yani sonuç olarak Deniz buzlarını kaybediyor olmamız sadece işte krillerin, alglerin yosunların tutunduğu yerler kalmadı. Ve aynı zamanda penguenler kutup ayıları gibi daha büyük memeli canlıların ya da penguenler gibi işte o bölgeye özgü sadece o bölgede yaşayan kuş. Da üreme, avlama ve yaşam alanları yani deniz buzlarını kaybediyor olmamız aslında bir anlamda bizim için hayatı da, canlılar hayatını, hayatiyeti de kaybediyor olmamız demek. Yani bu canlıların beslenme sıkıntıları ya da bir yerden bir yere göç etmelerinin engellenmesi anlamına geliyor. Milyarlarca yıldan beri gerçekleşmekte olduğunu bildiğimiz kimi durumlarda göçün de engellenmesi hayatiyetin çok ciddi şekilde engellenmesini ortaya çıkarıyor. Yani sonuç olarak bu çeşitli bakterilerin yeni bakteri türleri de keşfediliyormuş. Daha önce bir çalışma yapılmadı ama bir yandan da artık birçok antibiyotin ve antikanser yani kansere karşı bileşiğin de kaynak organizması olan aktino bakterilerle Biyoteknolojik ilaç tasarlama çalışması yapıyorlarmış ama bunların da ciddi şekilde e, şey sekteye uğrayabileceğini söylüyorlar. Yani bir hayatiyeti kaybetmemiz, kaybedecek olmamız konusunda bir diğer uyarı daha gelmiş durumda. Bir de oradan şeye atlayabiliriz. İstanbul'da. Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde tarihi çınarlarıyla ünlü bir yerde çınar kanserleri görülüyormuş. Bizim de programcılarımız arasında yer alan BBC BBC elemanlarından Merve Karakaşka bir haber yazmış. Dol Bahçede görülen çınar kanseri daha büyük hastalıkların habercisi mi? Başlıklı bir haber var. Ne diyorsun Yücel Bu durumlara? Evet. Sosyal medyadan da epey biliyorsunuz yani bir ağaç kesildiğinde sosyal medyada bu çok hızlı bir şekilde yayılıp bir kampanyaya dönüşebiliyor. Ee, ne yazık ki sosyal medyadan oluyor diyelim. Ee, bu Dolma bahçedeki çınarlar konusu da sosyal medyada çok gündem oldu. Dile kolay yani dev çınarlar ve e, yaşlı asırlık çınarlardan bahsediyoruz ve bunların 112 tanesi kesilmiş. Merve'nin haberine göre. Bu 112 çınarın kesilme nedeni ise ağaç kanseri denen bir hastalık. Aslında bir mantar türü bu. Bu mantar türünün ağaçlara yerleşip Ağaçları içten içe çürütmesiyle ilgili bir şey ve devrilme ihtimaline karşılıkta e, bu çınarlar Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilip alandan uzaklaştırılmış. Bu hatta öyle bir şey ki Ömer abi e, onun çıktığı toprağa en az bir 6 ay havalandırıp bekletilmesi gerektiğini söylüyor bilim insanları ve uzmanlar ve hatta ve hatta bu ağaçların kesildiği testerelerin dahi başka bir ağaç üzerinde budama veya başka bir işlem için kullanılmamasını e, öneriyor uzmanlar. Çünkü bir bir yandan da bulaşıcı, bulaşıcı. Evet, çünkü Türkiye'de de Türkiye'de de Avrupa'dan gelmiş bir hastalık bu. Ee, yanılmıyorsam haberde de o, o yönde bilgiler var Amerika menşeli e, bir hastalık oradan Avrupa'ya geliyor Avrupa'nın büyük bir bölümünde görülüyor İtalya, Yunanistan e, buralarda da on binlerce ağaç e, ağaç kanseri hastalığı nedeniyle kesilmek durumunda kalıyor e, ve sanırım yine Arnavutluk'tan Türkiye'ye geliyor arnavutluk e, bu hastalık ve Türkiye'de de özellikle e, hızlı yayılıyor. E, Avrupa yakasında oldukça yaygın bir şekilde görüldüğü ifade ediliyor uzmanlar tarafından. İşin ilginç yanı yani başka çaresi yok. Bu hastalığa yakalanan ağaçları başka ağaçlara bulaştırmamaları için bu hastalığı kesip alandan uzaklaştırmaktan başka çare yok. İnsanın içi yanıyor, üzülüyor ama maalesef böyle. Yani pek çok şeyinde temsilcisi yani gündelik dillere dile geçmiş olan çok sayıda Ulu çınar gibi gibi terimler bile var. Hmm. Yani yaşlı ama böyle güçlü insanlar için ulu çınar sıfatı da kullanılır benzetmesi. Yani Marsilya'da mesela binlerce sokak ağacı kesilmiş. Provence'ta Alp de Alplerde Kodda Zür bölgesinde 25 yılda 30 binden fazla ağaç kesildi sanılıyormuş yani ama her yerde var. Yani Mustafa Öztürk'le konuşmuşlar bu konuların uzmanlarından hı hı. şeyde Eski ve Çevre Eski Çevre ve Şehircik Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Mustafa Öztürk'te özel izne tabi demiş. Onların yerine aynı özellikle farklı ağaçlar taşınması gerektiğini söylüyor. Ve bilimsel görüşlere başvurulmasının şart olduğunu söylemiş ama... ...yani çınar kanseri çok iyi bilinen bir şey değil. Pek çok ülkeden bahsediyorlar değil mi ya, haberde görebildiğimiz kadarıyla? Evet bir de şeyi de hatırlatalım Ömer abi. Yani e, iklim değişikliğinin özellikle bu hastalıklarla çok yakın bir bağ ve ilgisi var... Uzmanlar bunun da altını çiziyorlar ve gelecekte de bu bu tür salgınların yani şey biliyoruz yani hem insanlar arasında daha artacağını ve yaygın hale geleceğini hem de başka canlılar tarafından daha yaygın olarak bu tip sorunların görülebileceği ifade ediliyor bilim insanları tarafından. Birkaç sene önce zeytin vardı halen o tehlike kapımızda. Ee, İspanya'dan başlayıp İtalya Yunanistan e, ve Türkiye'ye doğru uzanan hatta çok ciddi zeytin ağacı ölümleri vardı. Yine benzer bir sorundan dolayı e, zeytin ağaçları asırlık zeytin ağaçları kesilmek zorunda kalıyordu ve ciddi kayıplara neden oldular. Neyse ki geçen sene ee, Yunanistan'da yoğun olarak görüldü, Türkiye'de görülmedi ama bu konuyla ilgili yani çok net bir bilgi ve net bir araştırma da yok. Belki bir yerlerde yaşanıyor zeytin ağacını da yok eden o hastalık. Evet yani burada şeye de baktım ben e, bir kere e, yani şeyden e, to, top, çok az bir alan kalıyor tabii topraklara toprağa. O yüzden de ve temizle tutulması zor olduğu için yayılıyor bu. Çınar kanseri denen aslında kanserle bir, herhalde bilgisi bir yoktur. Başka bir, işte senin de dediğin gibi bir yosun meselesi, küflenme falan ama yani çok ciddi bir sorundan bahsediyoruz yani. Evet. Mantar Fransa'da da 42 bin ağacı kesmişler. Şimdi onu gördüm. Aynı hastalıktan dolayı. Evet, Yunanistan'da 10 binlerce ağaç aynı nedenle kesildi diyor. İtalya'da da yayılmış filan. Yani kentlerde yeşil koridorlar oluşturulmasının şart olduğunu söylüyor profesör doktor Öztürk, Mustafa Öztürk. Yani kentlerde özellikle yol kenarlarındaki ağaçlandırmalar, Trafikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarının dengelenmesi, hava kirliliğinin önlenmesi ve kentin ısınmasının önüne geçmesi gibi önemli amaçlara hizmet ediyor demiş. Tabi acaba insan şeyi de düşünüyor bu haberde göremedim ben ama belki dikkatli bakmamışımdır. Yani bizzat işte dizel araçların sürekli olarak trafikte geçmesi. Ee, onlar da ağaca ne ölçüde zarar veriyor diye düşünmeden edemiyor insan yani. Ee, şöyle bir bilgi var yine Merve'nin haberinde profesör doktor Ünal Akkemik bu bilgiyi veren bilim insanı e, kentsel ısı adaları ağaçların e, gücünü düşürüyor. Yani ağaçları zayıflatıyor diyor e, Ünal Hoca. Evet. Yine aynı haberin içinde e, belediye yetkililerinin yaptığı bir bilgilendirme var. O da şu ağaçlar ilginçtir Ömer abi sadece e, bunlardan zarar görmemiş. Ağaçlar vandalizmden ve tuzlama yol tuzlamasından da ciddi ölçüde zarar görmüş. Hep düşünürdüm aslında bu şimdi doğrulanmış oluyor. Hiç kimseye de sormak doğrusun. istersen aklıma gelmemişti bu tuzlama denen şey zararlı değil mi diye. Şimdi anlaşılıyor öyle. Yani e, bu şey patojen mantarlar çoğalıyor tabii daha uygun. kuraklık stresi de. Yani küresel ısıtma e, en önemli faktörlerden birisi çok ağaç salgınlarının çok arttırılacağını da gör, görülüyor işte. Sıkırsa, e, bağışıklıkları sür. düşüyor ağaçların. Hani nasıl ki bizim bağışıklığımız düşünce hastalıklara daha açık hale geliyoruz, daha zayıf oluyoruz, daha kolay etkileniyoruz. Tıpkı ağaçlarda da öyle. Yani değişen koşullar onların bağışıklıklarını ciddi ölçüde etkiliyor ve hastalıklara açık hale geliyorlar maalesef. Evet yani Britanya'da yapılmış, İngiltere'de yapılmış bir araştırmadan da söz ediliyor bu haberde. Her üç ağaç türünden biri yok olabilir diyor ve Türkiye'de 13, türün, 13 ağaç türünün tehdit altında olduğunu yani yalnız bu çınar kanseri değil tabii teke böceği diye bilinen bir zararlının mesela diş, buca, diş budak ve akça ağaç ve ıhlamur ağaçları üzerinde başta olmak üzere pek çok sayıda türe zarar veriyormuş. İşte mesela Hollanda'da ilk kez 20. yüzyılın başlarında görülen kara ağaç hastalığı da bayağı kara ağaçların Avrupa ülkelerinde %10 ila 40'ının yaşamını yitirmesine neden olmuş. ölmesine. Şu 10 milyonlarca kara ağaç ölmüş 1940'larda biten ilk salgının ardından. Bunlar pek bilinmiyor. Peki ne yapılması gerektiği üzerinde de birkaç şey. ...söylemek gerekiyor herhalde değil mi? Ee, bir, yani ne yapılması gerektiğinden önce birkaç tane bir şey daha söylemekte fayda var Ömer abi. Özellikle bu istilacı türler dediğimiz e, bir habitat'a ait olmayan, dışarıdan gelinen, taşınan bir şekilde... ...başka bir ortama gelip orada herhangi bir düşmanı ya da avcısı olmadığı için... ...çok hızlı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalıp ve etrafına zarar vermeye başlayan türler var... Ve bu dünyada çok yaygın insan hareketleriyle birlikte başka canlıların hareketleri de çok fazla arttığı için işte kah Japonya'da, kah Amerika'da, kah ne bileyim aklımıza gelebilecek en uzak ücra dünyanın bir ada ülkesinde yaşayan bir böceği artık Türkiye'de görebiliyoruz. Bu özellikle şey açısından çok ciddi bir tehdit, ciddi bir tehlike, bir bitki örtüsü, ağaç ve yerli habitat dediğimiz e, alana, bölgeye özgü bitki ve canlı çeşitliliği için çok büyük tehdit. Ağaçlar özellikle söz konusu olduğunda bununla ilgili bayağı ciddi sıkıntılarımız var Türkiye'de. İşte sizin biraz önce söylediğiniz e, bu akça ağaçları kesmemize neden olan böcekten tutun da e, işte Karadeniz'de ta Japonya'dan gelen Japonika denen bir böceğe kadar çok türlü çeşit dertler var ve şimdi bu dertler dünya genelinde de oldukça yaygın ve yayılıyor. Tabii Kanada'daki ve... Boreal ormanların ne korkunç o böcekler tarafından kabukları kabuk böcekleri tarafından mahvedildiği milyonlarca ağacın yok olduğunu da biliyoruz tabi. Greta hatta bunu bu Kanada'ya yaptığı ziyaretten sonra bir radyoda da program yapmıştı diyor oradaki bir bölümü tamamen bu box dediği böcekleri ayırmıştı. Evet, mesela iki sene önce e, canavar böcek denen bir böcek var. Ana vatanı e, Türkiye'ye İtalya'dan it ithal edilen süs bitkileriyle geliyor bu. Ve e, iki sene önce 1500 tane İstanbul'da akça ağacın kesilmesine neden oldu bu böcek. E, yani bir de ilginç bir şey tedbir olarak... E, çok mantıklı olduğunu düşünüyorsunuz ama hiç aklınıza da benim en azından kendi payıma konuşursam aklıma gelmemiş olan bir şey var. Yani Profesör Ünal Akkemik şeyi söylemiş. Çınar ağaçlarının oranının çok yüksek olduğunu %35 ila 40 olduğunu söylüyor ve bu şehrin ağaç örtüsü için büyük bir risk olduğu anlamına geliyor diyor Profesör Akkemik. Çünkü herhangi bir ağaç türünün oranı %20'yi geçmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü doğada genel olarak tür çeşitliliğinin dayanışma, dayanıklılığı artırdığını biliyoruz. Dayanışma dedim ama aslında evet. O da yani, doğru. O da doğru. <gülüyor> evet. Yani bu kentlerin dayanıklılığının artması için... ...bu tarz küresel ısıtma ve diğer hastalıklarla, bulaşıcı hastalıklarla birlikte kuraklığa özellikle daha dayanıklı, daha az su isteyen ve farklı ağaç türlerinin çalışmalara dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu sayede aynı anda çok daha fazla sayıda ağacı kaybetme riskiniz ortadan kalkar diyor. Evet bu bahsettiğimiz işte sizin sorduğunuz önlemlerden bir tanesi. Bir diğeri de gerçekten herkesin üstüne düşen bir sorumluluk ama bu konuyla ilgili o e, devletin yetkili kurumlarının daha dikkatli ve daha hassas olması gerekiyor. Yurt dışından deli gibi bitki, ağaç vesaire ithal ediyoruz. E, hatta ithal etmeyi boş verin. Gitsek bir yerde bir ülkede geçsek sevdiğimiz tohumları gördüğümüz bir çiçeğin çok güzel tohumunu vesairesini yanımıza alıyoruz ya da bir fide alıyoruz. Bunlar... O kadar zararlı olabilecek o kadar sakıncalı şeyler ki yani son derece dikkatli ve son derece hassas olunması gereken konular getirdiğimiz bir saksı ya da bir tohum bulunduğunuz ülkedeki bölgenizi tamamen ekolojisini alt üst edebilir. Yani böyle ciddi bir tehlike ciddi bir tehdit burada da çok dikkatli ve hassas olmak lazım. Evet. Bir... Genellikle de böyle taşınıyor. İnsan faaliyetleriyle taşınıyorlar. Evet. Biyoçeşitlilik görüşmeleri de başladı. Epey gecikmeden sonra belki haftaya ondan da biraz daha ayrıntılı bahsedebiliriz. Orada da işler çok yolunda gitmiyor çünkü. Evet. Süreyi de doldurduk maalesef. E, üzerinde konuşacak çok şey var. Antarktika'dan, Güney Kutbun'dan Bahçeye kadar bir küçük tur attık. Evet peki süremiz bitti hoşça kalın diyelim hoşça kalın görüşmek üzere